Enlem ve Boylam Mustafa Birgin Enlem ve Boylam 205 Eylül 2025 Başladı. Hoş geldiniz. Tabii yani o, o konuda katılıyorum. Yani hani eğer Allah'ın varlığı ya da bir yaratıcının varlığı ve hani yaratıp böyle ilgilenmeyen bir yaratıcıdan söz etmiyorum. Yaratıp Müdahale eden, yöneten, işte yaptıklarımızı inceleyen ya da gözleyen bir yaratıcı olmazsa bizim bir önemimiz yok. Yani ha biz, ha ot, ha inek, ha başka bir canlı. Ancak ve ancak yaptıklarının ödülünü ya da cezasını çekecek bir mekanizma varsa o zaman anlamımız olur hocam. Ee, tamam şimdi yine aynı yere geldik. Ödül ve cezadan bahsedelim. Peki Mustiçim, ödül ne ceza? Hı -hı. Sana soruyorum ödül ne ceza ne? Ha ödül ceza. Şimdi hocam yani Allah işte yaratılış programına uygun davranan insanları cennetle ödüllendireceğini söylüyor tamam. ki onlara arzu ettikleri her şey orada bulacaklar. Tabii orada farklı bir yaratılış olacak. Yani daha oraya gelmedim tamam. bile. Hani orayı boş ver dediğin gibi o tarafı başkadır. Hani Ödül ile ceza ne? Orayı uçalım. Evet yaratılışa uygun davrananlar cennetle müjde Yaratıcısını bulanları mesela anlamı... uygun davranmayanlar yani hani ödülü hak edenler tamam şimdi o ayrıntıyı geçelim şimdi ödülü hak edenler cennetle cezayı hak edenler de cehennemle cezalandırılacak. Evet bak arada aslında güzel bir laf verdim de orayı geçelim. Yaratıcısını bulanlar Dostum peki... Şöyle, ben... yaratılış programına uygun davranma kısmını açmam lazım orada çünkü. Aç o zaman biraz. Tamam. Biraz açar mısın? Hani el şey yapmak istemem böyle. Bir yanlış anlaşılmasın. Hani işi polemiğe sürükleyip de lan ben haklı çıktım. Haklı çıkmak gibi gram bir derdim yok. Hı -hı. O yüzden lütfen merak ediyorum. Şimdi yaratılış programına uygun davranmak nedir hocam? Şimdi Allah bizi yaratmış, göndermiş, donatmış nimetlerle. Belli bir yaşa kadar çevremizi, evreni, işte doğayı, kendimizi, çevreyi tanımaya çalışıyoruz. Bir belli bir yaştan sonra aklımız kesmeye, ermeye, soru sormaya başlıyoruz. Ben niye varım? İşte bu sistem niye var? Niye böyle bir düzen var? Şimdi bu, bu soruları hiç umursamamak var. Bana ne ya falan demiş olmak var. Hani... Nereden geldiysem geldim geldiğim gibi giderim öleceğim zaten falan demek var bir tefekküre dalmak var bir yaratılanları incelemek var bir ne bileyim işte bir bitkiyi bir böceği günlerce aylarca yıllarca incelemek var ve oradan bir şeyler öğrenmek var ve bunların. Ya niye yapayım bunu benim bir amacım var ama. Tamam işte bu buradan sonuç... İyi bir kul olmam lazım niye böcek inceleyeyim? E tamam işte kulluk yaratılış programına uygun davranmaktır hocam yani yaratılış... O zaman niye bütün kullar böcek incelemiyor? Şimdi herkesin ya yani Allah farklı farklı yollar açmıştır. İnsanların her biri aynı şekilde Allah'a varacak diye bir şey yok. Kimileri için mesela adam gece gündüz namaz kılar ama değeri belki de Kalkıp mesela hücrenin yapısını incelediği için Allah onu çok daha fazla önemser. Yani Allah ona daha fazla ödül verir. Ya buna ihtiyacım var yarası için. Bunu sor sorguluyorum ben de. Hocam Allah yarattıklarıyla bilinir. Eseriyle bilinir. Allah çünkü onları başıboş yaratmadı. Biz anlam çıkaralım diye zaten onları böyle çevremizde ah, bize... Yine anlam noktasına geldik. Biz kendimizi anlam yüklemek adına bunu yapıyor olabilir miyiz? Ama hocam yok işte, öyle değil. Neden öyle değil? Bak şu argümanı dinle. Şimdi bir boyutlu değil, iki boyutu var bunun. Bak evrenin keşfedilebilirliği bir ikinci taraf, hani puzzle'ın diğer bileşeni bizim keşfedebilmemiz, bizim keşfedebilirlik yeteneğimiz. Yani sadece evren keşfedilebilir ve biz bundan bir şey yapamıyor olsaydık, yani biz keşfedemiyor olsaydık, tamam derdik ki ne anlamı var ya işte istediği kadar keşfedilir. Bilemezdin ki bunu. Evrenin sen keşfedemediğini bilemezsin ki. Nitekim sen evreni keşfedemiyorsun. Ya yani bunu kabullenmiyorsun şu anda Musi. Bir dakika. Sen yani... evrenin neyi keşfettin? Sen sadece Hubble teleskobu, işte Webler teleskobu, bir de yakın zamanda bir tane daha çıkıyor o teleskop. Anlayana sivrisineks sağ ama yani onlar ateist dünyayı çalkaladı kökünden mahvetti yani. Onlar çünkü daha önceden statik ne? evren statik evren modeline inanıyorlardı. E, nasılsa evrenin bir başlangıcı yok dedikleri zaman hani o zaman açıklamaya da ihtiyaç yok deyip sıyrılmaya çalışıyorlardı. Ama ne zaman ki o gözlem yapıldı işte Hubble teleskobuyla falan. O e, ateizmin köküne dinamit suyu sıktı. Çamaşır suyu döktü yani. Ya şimdi bak amaç tanrının varlığına karşı olmaksa o zaman sıkabilir tabii ki. Ama benim amacım tanrının varlığına karşı olmak değil ki. Tanrının var olduğunu inanmak istiyorum. Tamam işte hocam dur argümanımı tamamlayayım o zaman. Hani benim amacım bu. İşte beni inandıracak sıkıntı noktan var bir sürü. Tamam yani olabilir yani normaldir yani bilim bile yüzlerce senede gıdım gıdım ilerliyor. Şimdi şöyle bir şey var hocam bak gözleyebilmemiz hani bizim bir şeylerden matematik yapabilmemiz sayılardan anlam çıkarabilmemiz hani evrenin yapısı buna uygun olmasa yine hiçbir işe yaramayacak istediğin kadar sende bu yetenek olsun ama ortada öyle bir inceleyeceğin teknoloji üretebileceğin bir mekanizma olmasa e zaten kullanamayacaksın, geliştiremeyeceksin. Ama öte taraftan şuna bakıyorsun. Evren de sana o ham maddeyi veriyor. Ne bileyim işte teleskobu icat edebilesin, bilgisayarı icat edebilesin. Başka başka teknik gözlem ekipmanlarını icat edebilmen için e, optik mesela niye öyle dizayn edilmiş diye baktığın zaman. Yani bunlar iki bağımsız bağımsız bileşen, Bunlar birbiriyle bağımlı olmak zorunda değil. Yani bizim ondan anlam çıkarabilmemiz bir yana onun bu anlama cevap verebilmesi ya da bu anlama uygun olması ayrı bir şey. Çünkü mesela öyle şeyler var ki anlam çıkaramıyoruz. Mesela... Ama nihayetinde bu yine bir, bir yaratıcı ispatlamaz ki. Argümanı şunun için kurdum. Aa, dedim ki bak evrenin keşfedilebilirliği bir başına bir, bir şey değil. İnsanın buna uygun yaratılmış olması da önemli aynı zamanda yani ikisinin aynı anda varlığı önemli mesela hayvanlar ya insanın buna uygun yaratılmış olması ne mesela hayvanların öyle öyle bir yeteneği olduğunu düşünmüyorum mesela öyle bunlar beş yıl öncesine döndüğün zaman musi insanların boşver buna uygun yaratılmasının cadı diye adamları e, boğuyorlar. yani denize ya da gölen ya da nehir'e atıyorlar boğulursa insan boğulmasa cazı deyip yakıyorlar. Ne yani? Yani bu bir, bir şey ispatlamıyor bana hala. Ya yani bir an, anlamlı gelmiyor bana. Hocam neyi ispatlamıyor? Bizim bizim o potansiyelimizi görmüyor musun? Yani bizim hani bundan an evreni gözleyebilmemiz, ondan anlam çıkarabilmemiz bunu da mı e, kabul etmiyorsun? Tamam bizim potansiyelimiz olabilir de. Evrenin pek yaratıcıyla ne alakası var e, tam bir dakika. Burada iki iki şey var, bir şey değil. Yani hem evrenin buna uygun da e, yaratılmış olması hem bize de bu donanımın verilmiş olması. Yani sanki bunlar bir noktada birle yani bir buluşsun diye verilmiş gibi. Yok hiç şöyle kafıyorum işte ya. Hatta şunu söyleyeyim. Einstein'ın bir sözü var hocam der ki dünyadaki ya da evrendeki en anlaşılmaz şey Evrenin keşfedilebilir olmasıdır diyor ya da anlaşılabilir olmasıdır diyor. Bu muhteşem bir şey. Yani baktığın zaman gerçekte böyle üzerine düşünmediğin zaman çok fazla bir şey anlam ifade etmeyebilir ama Einstein diyor ki en anlaşılmaz şey budur diyor. Bir şey oluştuğun zaman belli bir düzende oluşuyor. Yani hani bu düzeni çözdüğün zaman... Yok Niye yok düzen ya? var peki? Ya bir şey oluştuğu zaman bir düzen olur. Yani bunun adı karmaşadır. Düzen demeyelim. Belli bir karmaşalı oluşuyorsan bu karmaşaya bir düzen oluşturuyorsun kendi dihninde ve buna doğru diyorsun. Ama hocam öyle olsaydı. Aslında öyle. Ama öyle olsaydı zaten matematik buna uymazdı. Bir. İkincisi bilim diye bir şey yapamazdık. Yok niye Mesela biz ha uçağı havada uçuramazdık. Göğe roket atamazdık. Neden? Çünkü karmaşık olsaydı belli bir düzene, belli bir formüle uymasaydı. Sen mesela sen bugün hesapladın bir şeyi. İşte bana göre böyle. E, iyi de attın roketi. E niye öyle davransın ki? Ya iyi de... Hı zaten bak kuralları kurallar biri koymak zorunda değil bir şey oluşmuş ve oluşurken kurallar oluşmuş çünkü oluşurken o kurallar olmak zorunda e olmuyor işte öyle kurallar olmak zorunda demekle olmuyor niye var yani sen bu onu... kuralı çözüyorsun nasıl niye yani niye diye bir şey yok işte ben bak aramızdaki fark zaten burada devreye giriyor niye diye bir şey olmak zorunda değil. Onun sorusunu niye sormuyorsun? Ya yani niye niye söyleyeyim ki? Yani var kabul et geçme diyorsun. Ya var kabul et değil. Böyle bir şey var. Sen daha varlığını çözemediğin evrenin var. Hatta boşun evrenin, senin de galaksin var. Varlığını kabul edip Çözemediği galaksinin var. Bu, bu ona engel değil ki. Zaten böyle ufak şeyleri çöze çöze bilim bu şekilde ilerliyor. Sen ufak sorunları görmezden gelip işte. Ama burada... yine ben buradan yaratıcıya varamıyorum sıkıntı orada. Efendim? Yani hani anlatabildim mi? Ben buradan yaratıcıya varamıyorum. Hocam yani... dur direkt yaratıcıya varma. Önemli değil. Bir nedene var. Önemli olan neden. Yani bir nedeni var mı yok mu? Bir, bir tetikleyicisi olmak zorunda mı yok ya mu? Ya niye neden olsun yani hani. Bana nedensiz bir şey söyle o zaman gözleyebildiğimiz gördüğümüz. İşte bak Volkan Konağı'nın dediği gibi ben elmayı seviyorum diye elma da beni sevmek zorunda değil. Tamam. Bir anlam yüklemek zorundayız bir şeye. Kendimize dahil. E, niye her şey bize bunu haykırırken buraya geldiğimizde tamam bunu, bunu burada anlam aramayalım diyelim ki. Ne hay kırıyor sana? Hocam yani bilim bilim dediğin şey ne a anlam arayışının bir neden arayışının sebebi değil mi? Yani bir neden nasıl? An neden? Cevabını ara gerçi nedeniyle daha çok felsefe ilgileniyor da e, bilim yani nasılıyla ilgileniyor daha evet, doğrusu nedeniyle felsefe ilgileniyor. Evet neden hmm. işte bir yere varmaya çalışıyor ben e, inançlı bir felsefeci görmedim, filozof görmedim. Ben çok biliyorum. Hani hala ulaşmış birini görmedim. Hmm. Ha vardır gerçi özür dilerim, eksikte söylemeyin bunu. Hani hmm. hatta İslam felsefesi de var yani bununla ilgili de vardır. Hmm. Nasıl? Ama nasıl oluştu? Nasıl oluştu başka bir şey ama ya ya yine yaratıcıya varmak için yeter değil. Hocam niye nasıl soracağım nedeni niye sormayacağım ki? nasılı sorarım ama nedeni sormam mı diyorsun o zaman sormam demiyorum ya niye sormayayım soruyorum zaten hmm. ama hani bir anlam yükleyemiyorum nedeni hmm. insanlık tarihi kaç bin yıldır var bilmiyorum da sallıyorum şu anda rakamı en eski bulunan Göbektepe'den sonra Çakmaktepe diye bir yer çıktı bildiğim kadarıyla hmm. 13-14 bin yıl öncesi ee, o günden bugüne biz buraya geldik hatta o günden bugüne boş var şu an çok ilginç bir zamanda yaşıyoruz biz. Baktığınız zaman 1990'lar 2020'ler arasında öyle bir fark var ki teknoloji ve bilim olarak inanılmaz bir seviye. Ya biz yaşadık bunları sen de yaşarım, Hı -hı. ben de yaşarım. Yani biri anahtar vermedi ya. Çalıştık geliştirdik çözdük. E tamam işte onu anlatmaya çalışıyorum. Eğer bilime uygun bir evrende olmasaydık istediğin kadar çalış çabala bu, bu sonucu elde edemezdim diyorum hocam. Yani parça, ya, iyi parçaları iyi, iyi. E, eşleştirme burada önemli. Yani sadece bizim gayretimiz sadece bizim bunu yorumlama anlama yeteneğimiz ya da alet kullanma yeteneğimiz değil. Evrenin buna uygun cevap vermesi diyorum işte. Bunlar ikisi bir araya gelince bütünleşiyor. İşte içi... evrenin buna uygun cevap vermesi de Nitekim bir, bir, bir şey var. Bir şey patlıyor. Bir şey patladığı zaman bir balonu patlattığın zaman patlama şekli belli mi belli. Aşağı yukarı nereden iğneyi batırdın ve parçalar nereye savruldu. Sen bunu çözüyorsun ya. Yani sadece bunu çözdün. Şeyi çözmedin sen. Ne? Ya biri bunu yaptı diye bir şey yok. Bir balon patladı. E tamam o balon niye var düşünmüyor musun ya? O balon niye var mesela? Düşünmemeli miyiz? Yani o balon... Ve, ve o balon niye patladı mesela? Yani... Hı -hı çok ona da bir anlam yükleyemiyorum. E hocam yani yükte belli belli kurallar var. Bireysel olarak hani ilgi ilgimi çekme olabilir falan ona saygı duyuyorum. Bir şey demem de. Yani anlam yüklemiyorum demen yani o senin tercihin ama insanlar için bilim ben adamları zaten için kendi çok önemli. Adıma konuşuyorum. ben bilim adamı da değilim ki. Ben ...alakasız bir sektörde çalışan bir insanım. Ben kendi adıma kendim sorguluyorum ama... Musi. ...yani hani şu an bizim bu sohbetimizle... ...dünyaya yön vermek değil. E valla da anlamsız dersen... ...benim için umurumda değil dersen. Bence, bunların hepsi bence. Hmm. Yani şu saate kadar konuştuklarımızın hepsi bence. Yani sonuçta ben bir... ...ne bileyim Newton değilim... Galile değilim, işte Einstein değilim. Ben fizikte işte değilim. Mevzu orada... Çünkü senin kadar fizik bilgisine sahip olma ya da fizik dünyasındaki herhangi birinin fizik donanımına sahip olmadığım için doğal olarak o bilgiye sahip olmadığım için anlamını bulamayabiliyorum. Belki altyapısını bilsem evet diyeceğim sana. Hani çok başka bir şey çıkacak ortaya. Hmm. Ama hani insanları da değerlendirirken şöyle bir durum var. Birçoğu fizikçi değil ya büyük bir çoğunluğu fizikçi ya da matematikçi değil. Oraya inebilmek lazım. Zaten mevzu orada. Fizikleri ikna ettiğin zaman evet dünya Tanrı'ya inanıyor diyebileceğimiz bir yer değil. Ha ben Tanrı'ya da inanmak istiyorum ya da Allah'ın varlığına inanmak istiyorum diyeyim. Tanrı Tanrı deyip duyuyorum. İnsanlar şey yapacak böyle taşıyacak ayrı mesele. Ne o sıkıntı değil. Allah'ın varlığına inanmak istiyorum. Sen önce Tanrı'ya inan sonra Allah'a özelde Allah'a doğru gideriz inşallah. Tabii ki gideriz. O ayrı. Ya zaten şey değilim. Önyargılı bir de değilim. Yani hani kötüleyecek bir durum söz konusu değil yani amacım yokluğunu kanıtlamak değil zaten bir şeyin varlığını reddetmek için yokluğunu ispatlamak gerekiyor yani şimdi ben tanrının yokluğunu da ispatlayabilmiş biri değilim Allah'ın yokluğunu hani kendime en azından. bak bunu şey bilimsel üzere söylemiyorum kendime söylüyorum ben Allah'ın yokluğunu ispatlayabilmiş değilim kendi bilincime kendime o yüzden tamamen işte yaratıcı yokturu savundum belki 3 saattir ayrı mesele ama hani yaratıcı yoktur ispatlayamadığım için evet bir düzen doğru söylüyorsun aslında bir tarafında var anlamlı bulamıyorum çünkü beni ikna edemiyor bazı şeyler fakat evet bir güç var çünkü işte korktuğum zaman ee, ne bileyim bir şey olduğu zaman, gücümün yetmediği bir şey olduğu zaman olan Besmele çekiyorum benim kültürümde çünkü bu öğretildi bana. Hı hı. İslamiyet'ten Besmele öğretildi. Belki Hristiyan olsam başka bir şey öğretilecekti. Hı hı. Ama nitekin Tanrı'ya dair bir şey öğretilecekti. İnsan üstü güce bir dair bir şey öğretilecekti bana. Ve bunu da savunuyor muyum? Evet bir tarafında senle bu kadar konuştuk ben vardır dedim yoktur dedim. O dedim bunu dedim de... Ulan şimdi... Kazara... Kapı ya da rüzgar... işte pencereyi çarpsa... Bismillah ne oluyor diyeceğim. Hı hı. Ya şimdi bir tarafında da bunlar da var. Baktığında. Ya o hani alışkanlık gereği... Bir gün yayınlarsın dinleyenler için de... Yok yok alışkanlık... Hı hı. Alışkanlık kısmını geçtim ben bu kendi adıma. Onu söyleyeyim. O tarafını açtım. Alışkanlık olarak söylemiyorum bunları. www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 204 Ağustos 2025 Bitti. Esen kalınız. Enlem ve Boylam Mustafa Birgin